حامده. له الحب كما ينبغي لجلال عجهه وليعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خير حبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الثيل أما بعد قادموا أيها الإخفان فإن أقفل الحديث كتاب الله Esta la hadiyyah Ebü Hüseyin bin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri mutasatiha. Ve kullu muhsifetin bir azru, kullu bir akim ve Kullu dalaletin sahibi hatin nar. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl: La oku ve tebevka aşirel darabatim kudillan fi haddin min hududillahi Salaka Resulullah <Sessizlik> fî makal el kemakal Aziz ve muhtemelen Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun Allah hem dünyada hem ahirette hayırlara erdirip İtikanda aziz ve bahtiyar eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadislerinden bir temet okuyup teyze almak üzere toplandık. Rabbimiz niyetlerimizi halis eylesin, evet. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Evet. Şu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmekten önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizi, saygımızı ve pahalılığımızın bir nişanesi olmak üzere ve onun cümle alinin, ashabının ef'asının ashabından ruhlarına hediye olsun diye sair enbiya ve neselin evliya -ev Allahumme bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan ulema-i muhakkikîn sadata neşayîr-i turkağiyye'mize ruhlarına hediye olsun diye uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek mahalde toplanmış olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun, ruhları şad olsun diye bu beldeleri canlarını, mallarını feda ederek fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve askerlerinin ve diğer fatihlerin, şehitlerin, mücahitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye cümle hayır sahiplerinin ve hede içinde şu oturup meclis kurduğumuz, hadis okuduğumuz caminin bahisi İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar tamir, iclit eylemiş olup hizmete devamını sağlamış olanların kendilerinin ve yetişmişlerinin ruhları şad olsun diye biz yaşayan Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun Kur'an-ı Kerim'in yolunda Peygamber Efendimiz'in izinde sünnet-i simniyeyi ederek yaşayıp Huzuru Rabbin İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye bir fatiha üç ihlas hediye edelim. Böyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i Şerif'e ramuz Ahadis kitabının 482. sayfasında yer almaktadır. Birinci hadisi geçen hafta okumuştuk sayfa başındakini. Şimdi ikinci hadis-i şeriften başlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hak hadis-i şerifinde buyurmuş ki... ...la ukubete fevket aşiret darabatin illa fihatim min hududillah. On kırbaç veya sopa darbesinden başka fazla daha ziyade cezalandırmak yoktur. Ancak Allah'ın tayin etmiş olduğu tazir ve şer'i hadler, cezalar müstesna. Yani efendim alenen içki içene meydanda şu kadar sapa vurulur ki ibreti alem olsun bu aklı elden giderici efendim kötü işe girişmesinler bir daha. Zina yapan efendim bekarlar şu kadar cezalandırılır İbreti i alem olsun diye efendim hırsızlık yapan şöyle olur falanca böyle olur diye şeriatın tarif etmiş olduğu cezalar var. Bunlara haddi şerii derler. Şeriatın tayin etmiş olduğu efendim ceza. Bunların dışında teyit etmek maksadıyla verilen cezalar on vuruştan daha fazla olamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne fakra eşedde minel cehli ne la gina a'rde a'rdelez aklın ne ibadete deccet kefetür <gülüyor> Bu Hazreti Ali Efendimizden rivayet edilmiş ikinci hadise-i geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Ne fakra eşedde minel cehli cahillikten daha fena cahillikten daha şiddetli bir fakirlik tasavvur edilemez. En büyük fakirlik cahilliktir. Cahillik gibi efendim fakirlik yoktur. Ehven kalır yani cahillik en ferahsıdır. La <gülüyor> gina'a akıldan insana daha çok fayda sağlayan bir başka zenginlik de düşünülemez. Akıllılık insanın en büyük sermayesidir. En büyük zenginliğidir. Vela ibadete tefekkür, tefekkür gibi de bir ibadet yoktur. Yani en üstün ibadet tefekkürtür manasına geliyor. Muhterem kardeşlerim, bu hadisi şerifte dinimizin akla, ilme, tefekküre ne kadar önem verdiğinin cahillikten, gafletten ne kadar ümmeti uyandırmaya çalıştığını apa görüyoruz. Hiçbir zenginliği akıllar bir tutmuyor peygamber Efendimiz. En büyük zenginlik akıldır diyor. Hiçbir ibadeti tefekkürle eşit tutmuyor. En üstün ibadet tefekkür ibadetidir. Düşünme ibadeti diyor. Eğer böyle bir söz İslam dininden başka dinlere sahip, insanların elinde, kitaplarında yazılı bir malzeme olsaydı... ...kıyamet kopartırlardı, ne, ne propagandalar ne reklamlar yaparlardı. Bak bizim dinimiz ne kadar akla önem veriyor, ne kadar mantığa önem veriyor diye. Muhterem kardeşlerim, tefekkür niye ibadet olsun? Tefekkür niye ibadetlerin en üstünü olsun? düşünebilir insan. Bak Ramazan gelecek, sabahtan akşama aç duracağız, oruç tutacağız. İnsanın dermanı kesilir. Nefes alacak hali kalmaz. Kaşını kaldırmak istemez, elini kıpırdatmak istemez. Zor bir ibadet. İşte Allah rızası için yemiyoruz, içmiyoruz, sıcak demiyoruz, soğuk demiyoruz, harman bilemiyoruz, çalışma zamanı demiyoruz. O şükür işte bayağı bir zorlu bir ibadet. Veyahut efendim işte teravih namazı kılacağız efendim 20 rekat zaten yastımında efendim sünnetleri var bitir var 33 rekat Allah'ın izniyle bu kadar uzun namazlar kılacağız veyahut hacca gidiyoruz hem kesenin ağzını açıyoruz bir sürü masraf hem bedenimiz yoruluyor bir sürü zahmet efendim bir sürü de efendim düşünür haliseler insan kendi evindeki rahatı o haç yolculuğunda bulamaz. Kendisinin evi varken, evleri varken, evinde odası varken, rahatı varken orada belki Arafat'ta sıcağın altında duracak, Müzelife'de taşların kumların üstünde yatacak. Efendim Mina'da itilip katılacak. Sıkıntılara uğracak ya. O kadar sıkıntıları var mesela. Sonra cihat, cihat gibi bir ibadet var ki malını, canını, her şeyini bir tarafa bırakıyor insan. Allah da hepsi feda olsun. Madem ki Allah kendi yolunda çalışanları severmiş, madem ki emretmiş, madem ki cennete gidecekmişiz. O halde, öyle tam hemen ahirette cennete gideceğim diyor insan. Niye tefekkür? Tefekkür. oturduğun yerden düşünüyorsun. İndi de düşünüyor. İndi de böyle başını eğmiş, düşünüyor. Yani durup durup böyle düşün. çekme ibadetlerinden üstünlüğü nereden ileri geliyor? Muhterem kardeşlerim, ibadetlerin aslı da insanın terbiyesine yöneliktir. Bir kere oradan tutturalım işi. Oruç tutuyorsun. Neden? لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Takva sahibi olasınız diye. Nefsinize hakim olmayı öğrenesiniz diye. iradeniz diye. İradeniz kuvvetlensin diye ahlakınız güzel olsun diye yani insanın zilniyle ilgili bir sağlam meleke kazanması için oruç tutuluyor. o bir idvan egzersiz kardeşim senin hiç işin yok mu bunca kiloluk demiri takmışın iki bir sopanın iki ucuna efendim ha babam ha babam boyuna kaldırıyorsun indiriyorsun bu halpermiş bu bilmem elindeki küçük ağırlıkmış onu, onu çeviriyorsun bunu böyle çeviriyorsun ...hazın şişecekmiş, şurası kuvvetlenecekmiş... ...omuzun genişleyecekmiş... ...ne yapıyorsun bunları? E bunların hepsi birer vasıta. Vücut kuvvetlensin, zindeleşsin... ...sıratlensin, bir şeyler yapsın diye. İbadet de... ...yine aklı kuvvetlendirmek için... ...yine niyeti kuvvetlendirmek için... Niye? ...yine ahlakı kuvvetlendirmek için... ...demek ki... ...bir insan... ...oruç tuttuğu halde... ...işte bir hafta sonra, bir hafta da kalmadı efendim orucu başlayacağız Güzü harama baksa kendisine gelip sataşanla aynı seviyeye inerek kavga etse <gülüyor> sövene sövse dövene vursa orucun sevabı gider gıybet etse orucun sevabı gider akşama kadar istediği kadar aç kalsın demek ki ibadetin de maksadı oymuş niye Allahu Teala Hazretleri bizi günde beş defa huzuruna çağırıyor büyük şeref haftada bir ayda bir çağırsa bile büyük şereftir günde beş defa bizi huzuruna niye çağırıyor Allah'a iyi bağlanmayı Allah'ı unutmamayı öğrenelim diye sabah hatırla işine öyle git öğlen hatırla işin arasında Allah'ı unutmak ikindi de ticaretin arasında tekrar bir namaza gel yine hatırla akşam güneş baktığın zaman yine hatırla gece yatacağın zaman yine yatırla Hatırla tekrar tekrar tekrar Allah'ı hatırlamak için. Demek ki her ibadetin zaten insanı yetiştirmekte insanoğluna yönelik bir faydası varmış bir. İkincisi tefekkür denilen şey insanın düşünmesi taşınması iyi bir şekilde sonuçlanırsa insan kazanılmış olur. Ansız yüzsüz anarşist efendim şey bir insan. Düşünce taşırsa ya benim bu yaptığım iş yanlış. Bundan sonra vazgeçin, tövbe edeyim, iyi insan olayım dese işte tövbe ayı, Ramazan şeyde şu Ramazan'da adam olayım. Ömrümü boş yere geçirmişim dese ne olur? Bir düşünme ile bir insan yanlış bir yoldan doğru bir yola geliyor. Artık bir insan da doğru yola geldi mi bütün ömrü boyunca yaptığı bütün hayırlar o düşünceye dayanmış oluyor. Demek ki düşünce işin yani an, ana noktası can damarıymış. Çocuğun birisi ötekisine demiş ki, benim babam eliyle bir treni durdurabilir. Öteki şaşırmış, ya nasıl durduracak koca treni? E bakıyorsun, işte. şöyle çekilerek zıt, tren durur durdurmanın yolu var. Tefekkür de böyle. ...tefekkürle bir düğmeye basıyorsun... ...bir şartları çekiyorsun ama... ...hayatın yönü değişiyor... ...o bakımdan başka hadis-i şeriflerde... ...geçiyor ki... ...bir miktar... ...bir zamanlık, kısa bir zamanlık... ...bir tefekkür bazen bir senelik... ...ibadetten üstün olur... ...neden? İnsanı öyle bir raya... ...oturtur ki iyi insan olur, iyi işler yapar... ...o zaman birçok ibadetin... ...kaynağı olmuş olur... ...birçok şerri yapacak olan insan birçok hayırı yapmaya başlar. Bakıyorsun berbat bir adam hapisten çıkıyor, islah olmuş, iyi insan oluyor, sakal bırakıyor, hayırların önünde koşuyor. Allah Allah. Meydini ne oldu. Sübhanallah. Yuhri cül hayye niel Ölüden diri çıkartıyor şu, şu Allah'ın hikmetine bak diye. Şaşıyoruz. Bazen olur ki bir anlık tefekkür, bir ömre bedel olur. Bir insanı değiştirir, kurtar. O bakımdan sonra ibadetlerdeki sevaplar da ...derinliğine, şuuru bir insana. Namaz kıldın. Kaç rekat kıldın... ...vallahi farkında değilim. Galiba dört kıldım. Farkında değil. Aklı bakkalda, kasapta... ...yarın yapacağı işte... ...veyahut nakışta, halının... ...deseninde, veyahut duvarda... ...veyahut yandaki adam... ...elini şöyle tuttu, bacağını böyle yaptı... ...efendim... ...aklı başka yerde. Halbuki aklını namaza vermesi lazımdı. Aklını... ...alacağı için... ...yemekle namaz eşit olsa... ...aynı zamanda hazır olsa... ...önce yemek yemek lazım neden namazla aklına yemek gelmesin... ...ya o karnım da acıktı... ...hay Allah be... ...şu namaz bitse de... ...yemeğin başına otursam falan derken... ...o namazın tadı tuzu olmaz... ...olduğu için... ...din kitaplarımızda yazıyor ki... ...yemekle namaz bir araya geldi mi... ...hangisini önce yapacağız... ...önce yemeği yiyeceğiz ki aklı yemekte kalmasın. Allah'a güzel kulluk etsin. Allah'ın huzurundan kaçmaya bahane aramasın. Hemen bir taktık taktık taktık bir namaz kılayım. Selam vereyim. Yuk. Efendim sofranın başına. O zaman o namaz namaz olmaz. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ibadete ihtiyacımız var. Güzel yapacağız. O bakımdan namazın, orucun, haccın, zekatın daha başka ibadetlerin şuurla yapılması çok sevap kazandırıyor. Şuursuz yapılması çok efendim zararlara uğratıyor insanı. İşte bu şuur da tefekkür demektir. O bakımdan muhterem kardeşlerim çokça düşünelim. Çokça düşünelim. Aklımızı kullanalım. İnsanın en büyük meziyeti aklıdır. En büyük sermayesi aklıdır. Allah akıl kadar aziz bir varlık yaratmadım buyurmuş Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde anlatıldığına göre. Akıl koca dağ gibi bir insanın aklının dengesi bile olmasa deli olmak bir tarafa ölçülü değil aklı serim değil dengesiz bir adam kıymeti Öteki ötekisi ufak tefek bir adam bakıyorsun aa bu küçücük küçücük, küçücük, turşucuk çok güzel bir adamdır bunun bilgisine efendim nihayet yoktur çok beceriklidir bu işi bu adamı götürür yürütür küçük bir bakmıyorsun oturtuyorsun koltuğun içinde kayboluyor adam ama ya, işi yürütüyor işi yürütüyor o bakımdan Muhtemelen kardeşlerim... ...aklımızı Allah madem bize vermiş... ...kullanmaya gayret edelim... Yani akıl denilen nimeti... ...yolunda yerinde kullanalım... ...tefekkür madem çok kıymetli ibadetmiş... ...düşünelim... ...taşınalım... ...efendim... ...her işimizi düşüne taşına yapalım... ...ve şu... ...fakirliğin en fenası olan... ...cahillikten yakayı paçayı kurtaralım... ...şimdi... Umumi kültürümüze bakacak olursak, biz Müslümanların Türkiye oldukça iyi bir durumda da Afrika'daki Müslümanlara bakalım, Orta Doğu'daki Müslümanlara bakalım, Hindistan'daki, Pakistan'daki Müslümanlara bakalım. Umumiyetle ilme bu kadar önem vermiş olan bir din ve bir zamanlarda dünyanın liderliğini yapmış olan Müslümanlar. Yani bir zamanlarda iyi ileri gitmişler de dünyanın da liderliğini de yapmışlar en büyük devlet de olmuşlar. Söz ellerinde bulunmuş. Fransa sözünü dinlemiş, Almanya sözünü dinlemiş. Fransız kralının hapisten kurtarılması için buradan bizim padişah mektup yazdığı zaman hapisten çıkartmışlar adam. Sözü dinlenmiş yani. O durumdan bu duruma nasıl düşmüşüz? Muhterem kardeşlerim. Ölçüyorum, düşüyorum, içiyorum. acı acı düşünüyorum. Yedi asır İspanya elimizdeyken bir o kadar Balkanlar elimizdeyken kırım elimizdeyken, Kafkasya elimizdeyken, Orta Asya daima bizim olan bir ülke iken neden şu anda başkalarının elinde bir tek noktaya gidip dayanıyor iş. ilimde geri kalmışız. İlimde geri kalmışız. Bakaları ilerlediği sırada biz çevremize dikkat etmemişiz. içimize kafalı kalmışız. Düşmanın hareketlerini takip etmemişiz, dünyayı öğrenmemişiz. Onlar ilerlemiş, biz gelişmemişiz. Onlar alet yapmış, biz yapmamışız. Onlar teşkilat kurmuş, biz kurmamışız. Onlar bu sefer bizim memlekette teşkilatlarının uçlarını sokmaya başlamışlar. Efendim gizli teşkilatlarla bizi birbirimizde düşürmeye başlamışlar. Efendim içten tehditmeye başlamışlar. Ona da tedbir almamışız. Sonunda bir uyanmışız ama oo, sucuk gibi, salam gibi elimizden, ayağımızdan yukarıya kadar sıkı sarmışlar, sandıkları yerler çukur, bu taraflar dolmuk dolmuk Her tarafımız sarılır yani sarmak böyle gibi, dolma gibi yaprak dolması sarması gibi sarmışlar, şimdi Yunanistan'a bakıyoruz bir bela Bulgaristan'a bakıyoruz bir bela Rusya'ya bakıyoruz zebella efendim bilmem Amerika Efendim yakasiltiriz, İngiltereden bilmem ah ederiz, Fransa'nın efendim bize karşı anlayışsızlığından şikayet ederiz. Diye. Yani ne istiyordu? Herkes yani şey mi yapacaktı? Senlerin de elbense divan mı duracaktı? İki, bir bağış için sen çalışacaktın, gayret edecektin. Düşmanlar sana kötülük yapmasa yapmak isteseler bile yapamayacaklardı seni çenere emek isteseler bile gücü yetmeyecekti ya bunlar pehlivan adam diyecekti. Memleket ileri gidecekti. Hocam ne yapalım işte bilmem e, teknolojimiz filan diyebilir bazı kimseler ben teknolojiden evvel manevi bir takım güzel sıfatları kaybettiğimiz kanaatindeyim. Neden? Camimiz temiz değil. Yani bu camiyi demiyorum. Camilerimiz temiz değil. Bedelerimiz bir cami yapmış mesela Topkapı'da bir camiye gittik. İçeri girdik, içeride turist vardı, etrafı inceliyordu. Caminin şerbeti Avrupa'ya gitmiş. Şu tahtaların üstüne dedelerimiz kalemle kalem işleri yapmışlar, nakışlar yapmışlar, şahane. Camların kenarları şahane. Çinliler yapılmış, şaheser, dünyada emsali olmayan Kavanı güzel, camı güzel, çinisi güzel, duvarı güzel, tahtası güzel, oyması güzel. Her birisi antika. Çinileri çaldırmışız Ermenilere. Böyle panolar halinde, pencere gibi büyük parçalar çalmışlar Amerikan'ın bilmem hangi müzesinde. E Senin neredeydin, aklın nerede? Çinileri çaldırmışız. Hadi hırsızdır, aldatmış, ne yapalım kabahat hırsızım biraz da. Yani hep bende değil ya, ne yapalım çalmışlar o güzel tahtaların üzerindeki altın yaldızlı nakışların üzerine bir insafsız el gelmiş bir borda boya çekmiş hepsini kapatmış ya bu nakşi ne boyuyorsun dedelerimiz nakış yapmış onlar bir boyamayı bilmezler miydi sanat eserini mahvetmiş gitmiş sanat eseri yani mevcudu muhafaza edememişiz dedemiz medrese bırakmış duvarları yutur cami bırakmış kubbesi çökür efendim bilmem e, nakış bırakmış nakışı hadi o gibi bırak yarısı çürük yarısı sağlam dursun pürüz gene anlar üstüne bu ne boya çekti niye kapattı bir boya çekmiş berbat etmiş gitmiş yani cinayet cinayet Fransızın birisi gelmiş bir arkadaş Kabataş Lisesi'nde okurken orada Fransızca hocasıymış o Fransız gelmiş şöyle oh diye kürtüye bir çökmüş Fransız ama... ...Türkçe biliyor... ...ve Kabataş Lisesi'nde de Fransızca hocalığı yapıyor. Çıkmış oraya böyle... ...hocam demişler... ...hayvala... ...ne oldu... ...çok çok üzgünüm çocuklar demiş... ...bugün size ders anlatacak kadar da moralim yok demiş... ...moralim çok çok üzgünüm demiş... ...ne oldu hocam demişler... Boğaz içinde bir kültür cinayeti işleniyor demiş... <gülüyor> Emircan'da Mısır ilibinin 300 odalı bir konağı varmış sahilde varmış ama şimdi o gün yıkmaya başlamışlar neden belediyeye olan 30 bin elektrik borcunu vermedi diye bu cinayet Fransız cinayet diyor ben demiyorum bu aslında adamın Fransızın malı değil bizim kendi kültürümüz Fransız yüzü diyor kültür cinayeti işleniyor sanat cinayeti işleniyor. O muhteşem konak sökülüyor. Söktüren efendim müteahhit yani parayla onu söken müteahhit oğlu bizim tanıdık. Diyor ki hocam 80 santim eninde şu eninde yekpare tahtalar çıktı diyor zeminlerde. Yani bizim bildiğimiz dar teresteler değil Hindistan'dan bilmem hangi ağaçlardan getirilmiş terestelerle yapılmış Muhteşem bir konak. Ee, her işimiz böyle. Dedelerimiz ne güzel şeyler bırakmışlar, onu bile muhafaza edememişiz. Daha da kötüleştirmişiz. Hadi onları da bırak. Sokaklarımız piş. Ya Yahu her evden bir hanım kız çıkamaz mı? Kapının önünü süpürsün. Herkes kapısının önünü süpürdüğü zaman muntazam olur. Tertemiz olur. ...sokaklarımıza bakıyoruz... ...birisi girintili, birisi çıkıntılı... ...birisi önde, birisi arkada... ...dün akşam üç defa... ...sokaklardan geri döndüm üşkülerden... ...güzel asfalt başlıyor... ...giriyorum, sonunda çıkmasa bak ...yallah geriye... ...hadi oradan bir daha giriyorum... ...döne döne gidiyor, gidiyor... ...hadi bakıyorum çıkmaz sokak geriye... Ya. ...yani plan yok mu... ...program yok mu, insaf yok mu... ...sanat sevgi yok mu... ...efendim ne bileyim... ...bu bizim kusurumuz ise... ...bunda hiç kafirlerin filan şeyi yok... ...yani bizim kendi... ...kendi kabahatimiz var... ...o bakımdan ben diyorum ki... ...bu iş imana gibi dayanıyor... ...biz bu imanı bilmiyorduk... ...unuttuk... ...bu imanı bilsek akla kıymet veririz... ...cehaletten kurtulmaya çalışırız... ...çünkü dedelerimiz çalışmış... ...çünkü Peygamber Efendimizin zamanından beri... ...yani ilme, ifane, öğretime... ...çok büyük önem verilmiş ve ileride gitmişiz. Bizim efendim İslam aleminde yapılmış olan saati Avrupa'ya göndermişiz. Oradaki padişah, oradaki kral Şarlman bakmış arada bu bu diye bir şey çıkıyor saatin içinden. Bunun içinde cımva diye bozmuş saat. Adam geri biz ileriymişiz o zaman yani. Bizim memleketler ilerilmiş. Sonradan sonradan bu duruma düşmüşüz neden? Bu gösteriyor ki İslam insanı ilerletiyor. İslam'dan uzaklaştığı zaman insan geriliyor. Bu bizim can zamarımızdır. Hayat memat meselemizdir. Biz bugün hepimiz bilme sarılırsak cehaletten kaçınırsak aklımızı kullanırsak, tefettik edersek ihtilaflar da hallederiz. <gülüyor> Efendim pisliklerin çirkinlikleri de bırakırız. Efendim çalışır çabalar, hayırlı işler yapar ileri gideriz. Cami doğrusu koca koca cemaatler efendim daha geldiği zaman Türkiye'nin yüzü şu kadarı bilmem mümin muahhit müslüman İslam alemi efendim şu kadar milyon nüfus bu kadar milyara geldi efendim şu kadar büyük ülkeler bizim diyoruz yani bütün bunlara rağmen bir güzel bir şey ortaya koyamamışız hepimiz hepimiz mesulüz Allah hepimize ciddi çalışmak nasip etsin hepimiz Şuurlu olmak, tefekkür etmek zorundayız. Aklımızı kullanmak zorundayız. İş birliği yapmak zorundayız. Kafirin başarısı müşterek çalışmasıdır. Kendileri birleşiyorlar. Birleşik Devletler kuruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Federal Almanya. Bilmem ne bilmem ne. Ondan sonra o da yetmiyor. Milletler arası pakt, anlaşma vesaire filan diyerek, muahedeler diyerek Yine birlikler kuruyorlar, işlerini yürütüyorlar. Biz de bir caminin içinde cemaat anlaşamıyoruz. Bir evin içinde kardeşler uyuşamıyoruz. Efendim, Mahkemelerde vakit geçiyor. Paralar avukatlara gidiyor. Birçok yerde ben bunu gördüm. Yurt içinde, yurt dışında, Müslümanların efendim sataşmasından, çekişmesinden, ihtilafından efendim, avukatlar kazanıyor. Mahkeme harçları yatırılıyor. Başka bir şey olmuyor. O bakımdan Allah hepimize en büyük nimeti olan aklı güzel kullanmayı nasip eylesin, çok düşünmeyi nasip eylesin. İslam için faydalı işler yapalım, Rabbimizin huzuruna boyunlu, boyunlu, efendim demir halkalı, elleri zincirli, kelepçeli, efendim, vebali, mesuliyetli, vazifesini yapmamış, suçlu insanlar olarak gitmeyelim. Lâ kıraate illâ bi tedebbürin. Lena ibâdete illâ bi fikrîn ve mejdüş fikrîn. Halem min ibâdeti 60 sene. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan 2. 3. hadis-i şerif peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada da yine böyle çok yüksek, çok kaliteli, son derece böyle modern bu zamane alimlerinin böyle hayran kalıp duracakları efendim, güzel bir e, tavsiyede bulunuyor bize. Bu arada size şunu söylemek isterim kardeşlerim. Bizim çok yüksek memurlarımızdan yani daire başkanları yüksek bir şahsiye gitmiş yurt dışına da orada kendisine yanındaki Fransız yani sormuş Türkiye'de Müslümanlık nasıl da diye. O da demiş ki yani bir şey değil. Efendim o alim demiş ki biz Avrupa'da şimdi düşünüyoruz taşınıyoruz. İnsanlığın problemlerini çözmek için galiba en güzel sistem İslam nizamıymış diye bu noktaya geldik demiş. Kendisi kaybı müslü. Fransız ama bizim ...bizim şeye, şahsa böyle söylediğini bana nakledtiler... ...sahik rivayet olarak... ...yani isimlerini istesen bulup söylerim... ...böyle anlattılar... ...herkes İslam'ın kıymetini anlamış durumda... miras mirasiyeti Müslümanlar hariç... ...onlar vatedilerinden bu miras gelen İslam'ın... ...kaç para ettiğinden haberdar değiller... ...zaten tesbihleri mesbihleri... ...antika eşyaların kıymetini de bize... ...dışarıya fazla fazla fiyatlarla satıldığı için... Dolayısıyla ondan öğretmiş oldular. Allah Allah bu Çin'i neymiş atardık bir kenara. Türklerin yaptığı bir şey, bir makbul bir şey mi olur? Kırın, yıkın, atın. Atardık ama baktık ki Çinli Avrupa'ya kaçırıyorlar, müzelerine koyuyorlar. Baktık ki çok kıymetli. Haa bu kıymetliymiş diye para vettim. Tespihlere atardık bir kenara. Baktık ki tespihler para ediyor. Antikacılar topluyor. Yazma eserleri yapmışlar. Nile'de ilerici bir deli fina şerif. Efendim, ...bütün yazma eserleri toplamış... ...bir mağarada yakmış. ...bizim profesör arkadaş da duymuş bunu orada... ...lise ve yapıyormuş... ...üniversiteye geçmeden önce... ...ama o mağarayı bana gösterin çocuklar demiş... ...gitmiş... Ne dedim bir şey buldun mu bari orada yanmamış eser buldun mu... ...maalesef dedik kocanları kalmış hepsinde... ...yani cayır cayır... ...yani cinayet ortada... ...gizleri ortada yakılmış... Yakalan dedi biliyor musunuz kardeşlerim... ...her yazma eser başlı başına... ...bir tek eserdir... Var, ...tek varlıktır... ...çünkü bir hasrat yazıyor... ...altın yıldızla suçluyor... ...çerçeveler yapıyor... ...belki o kitabın dünyada bir başkan nüshası yok... ...belki bir hazine... ...belki milyonlar kıymetinde... ...yani yaptığı şey bu... ...niye yapıyorsun bu kitabın biri yok... ...ağzı yok... ...abdest alsan aldın demez... ...namaz kılsan kıldın demez... Efendim, kadı gibi haram yemez şeytan bunun neresinde dediği gibi bu, bu kitap sana ne zararı oldu da baktı mı bir yerine de böyle efendim e, bunu yaptın yapmak istediğin zaman öteki aklı başında insanlar neredeydi o bakımdan İslam'ın kıymetini başkaları anlıyor inşallah İneş Batı'dan doğmaya başladı. Işığı oradan almaya başladık. Oradan görüyoruz. Şimdi onlar bizi İslam faydalı demeye başladılar günlerden. Bizim kulağımız delik olduğu için biz büyüyoruz. Bizimkiler tam 50 yıl sonra anlayacaklar. Neden? Çünkü e, Sürütlüçeşme çayırında bir öküz otlarken tren yanından geçer. Pendiye vardığı zaman öküz yükler. Neden? Öküz geç intikal eder de ondan. Aa, ne niye böyle tren geçti. ya tren pendiyev var, şimdi mi tutanız? La krahate kette depü. taşına manasını inceleye inceliye sindire, sindire sindire efendim okumaktan okumak gibi Kur'an ıı, okumak olmaz. Yani okunursa öyle okunmalı. Başka türlü krahat olmaz. Kur'an okuyorsun, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, paldır küldür, ne dedi? Ne bilinmez zaten, Arapça bilmiyor adam. Arapça bilene soruyorsun, ne dedi? Hocam o kadar hızlı okudum, bir düşünemedim. Olmaz, tedbir ile okuyacaksın. Yani şöyle, emin-i nütranını düşünerek, burada bu kelimeyi Rabbim niye kullandı, bunun manası nedir diyerek, düşüne, düşüne, sindire sindire okuyacaksın Kur'an-ı Kerim'i, tedbir ile okuyacaksın. La kıraate, kıraat yoktur, illa bir tedebbürün ancak düşüne taşına dikkat ede ede okumak vardır. Başka türlüsü kıraat sayılmaz diyor Peygamber Efendimiz Meşhur Pakistan'ın milli şairi İkbar, Kur'an okurmuş da babam yanımdan geçerdi bana sorardı, evladım Kur'an mı okuyorsun diye, Kur'an okuyorum baba derdim gene döner gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun, Kur'an okuyorum baba gene döner gelirdi, evladım Kur'an mı okuyorsun, e, Kur'an okuyorum baba yani Kur'an'ı okunması gerektiği şekilde mi okuyorsun, havadan sudan mı okuyorsun demek istiyor. Kur'an okuyorsan gözün başka yerde olmasın, aklın Kur'an-ı Kerim'de olsun. Manasını düşün, biz Kur'an-ı Kerim'i öbürlerimize okuyoruz. Hadi Faranca'nın dedesi vefat etti, toplanın, 41 tane Yasin'in şerif okuyalım. Yasin'in manasını bilen, parmakla gösterecek kadar azdır. Yasin ne demek? Yasin şüphesinde ne anlatılıyor, Rabbimiz bize neler öğretiyor? Yasin'i bir ölüye 41 defa okuruz, her hafta okuruz, her sabah okuruz. Manasını, manasını bilen yok, merak eden de yok. Alışmışız artık çünkü kamçılayan yok bizi. Böyle okuma olmaz diyor Peygamber Efendimiz ama bu hadisi kaç kişi duyecek? Manasını bilmeden, manasını derin derin düşüne düşüne, sindire sindire, yudum yudumlayı, hazmetmeden kıraat olmaz diyor. Ha, madem olmazmış ben de öyle okuyayım diye girişmemiz lazım. Arkadaşım mektup yazmış Ankara'dan diyor ki Hocam diyor cemaatimize diyor Her gün birazcık birazcık kuran kelime anlatan anlata anlata 27. cüze geldim diyor bak Damlaya damlaya göl 3 3 cüz kalmış Kur'an'ın bitmesine Bütün cemaat Kur'an'ı baştan sonra dinledi Sen Kur'an'ı baştan sonra hiç okudun mu? Okumadın Yasin'i bilir misin? Bilmezsin Namaz surelerini bilir misin? Bilmezsin Sebebin üzülünü bilir misin? Bilmezsin e hani Allah'ın kitabı sana hitap dedi, hani sana göndermişler Allah bilmiyorsun. Çok büyük kusur bu. Çok büyük kusur. Biliyor musunuz ki Kur'an-ı Kerim insanın şefaatçi olacak. Veyahut da davacı olacak. Ya Rabbi bu kulun var ya işte bu kulun beni, beni kütüphanesine hapsetti. Bir açık okumadan ömrü boyunca. Derse şikayetçi olursa, davacı olursa insan mahlulu. Şefaatçi olursa, ya Rabbi bu kulun beni okudu, benim manamı anladı, benim ahkamıma uygun olarak hayatında haramlardan kaçındı, sevaplı işlere koştu derse, şefaatçi olursa, Kur'anı şefaati de cennete girer insan. O bakımdan Kur'an'ı tedavgür ile tefekkür ile sindire sindire okuyacağız. Bugünden itibaren bu hadisi duyduk, hepimizin kronometresi çalışmaya başladık hepimize. Bundan sonra artık mazerat olmaz. Esat Hoca, İskender Hoca da söylediği zaman duymuştum. Niye o zamandan sonra tedbire geçmedin derler size. Ademiz olsun. Çünkü her bilgi bir mesuliyetle getirir insana. Yaparsanız sevap kazanırsınız, yapmazsanız vebal yüklenirsiniz. Kur'an'ı öğrenin. Okumasını öğrenin, mağarasını öğrenin, mağarasını derinlemesine anlayın. Artık tepsi kitaplarda çıktı. Birisini alır bitirirsiniz, ötekisine geçersiniz. Biz mecmualarımızda dişimizi sıktık, çardan vazgeçtik, her aboneye gönderdik. Binlerce şey gönderdik, okusunlar Allah'ın selamını. Bir yanı masrafına girdik, müessesemiz yanıldı. Şey yapamaz hale geldi, belini doğrultamaz hale geldi. Varsın Kur'an-ı okusunlar dedim. Okumazlar, bedava kitap olduğumu okumazdın. Parasıyla, ...parasıyla olacak... ...onu okur... ...günde yüz lira bir gazeteye verir, ...çok faydalı bir başka şeye vermez... ...ama... ...gazete bir çıplak besin koyuyor... ...ondan sonra şunu koyuyor... ...bunu koyuyor... nefse tatlı gelecek şeyler var orada... ...oradan avlıyor... ...balık nasıl gelir oltaya... ...oltanın ucuna... ...eti sararsın... ...yemi sararsın... ...denizin içine atarsın... ...balığı o bir yokma diye karşı duyduğu hırs sana, sana getirir bakarsan kocaman bir palamut böyle yalpalaya yalpalaya geliyor neden işte onu yutacaksın derken ava giderken avlandı. senin karşına geldi işte seni de öyle nefsinden yakalıyorlar. şeytan canına okuyor Müslümanların ve la ibadete illa bi fıkhim ibadet yoktur hiçbir ibadet yoktur ancak bilgiyle vardır bilgisizce ibadet yoktur Fıkıh ne demek? Fıkıh, sevgi ve anlayış demektir Arapçada. Yani bilgi, sevgi, anlayış olmadan, şuur olmadan ibadet olmaz. Yat, kalk, çocuk da yatıyor, kalkıyor. Sevgi ederken başını şöyle çevirip arka tarafına da bakıyor. Çünkü şuursuz. Yat Kalk bir şey değil. Şuurlu olacak. Bilgi olacak. O bilgiye göre düşüne taşımaya yapacak. Çünkü hata eder sevabını yok eder, Yine eder, daha başka şeyler olur. Onun için bu sezgi olacak. Şimdi bir şeyi bilmeye ilim derler. Mesela biliyorsun ki namaz kılmak farzdır. İlim. Namazın kaç hareket kılacağını kitaptan okursun, ilim. Efendim, ama bir bilginin çeşitli detayını ana gelen malzeme arasında... ...bilgi farkları arasında... ...birbirinden çatışan... ...birbirine karşı gelen haberler içinde... ...doğrusunu eğrişine ayırt edip de... ...ilmi bir sonuca varmak... ...yani adeta ilim sahasında... ...bir mahkeme gibi çalışıp... ...haklıyı haksızdan ayırıp... ...bu doğrudur, şu yanlıştır demek... ...o fıkıhtır. Demek ki fıkıh ilmi... ...şeyden biraz daha sadece bilmekten... ...çok daha başka bir şeymiş... ileri bir adımmış çünkü bir insan bir hadis-i duyar peygamber efendimiz böyle demiştir der ama fakih her hadisi bilir o konuda son günün ne olduğunu bulur son günün ne olduğunu bulur onun için fakihler çok daha yüksek bilginlerdir bir insan yarım bilgiyle fakih olamaz tam bilmesi lazım konuyu yarım bilen bir insan bir söz söyler efendim yanlış olur tam bilmesi lazım hiç eksik tarafı kalmaması lazım bizim öyle alim tanıdıklarımız dostlarımız var maşallah Allah ömür versin bir konuyu soruyorsun kendisine sabahlara kadar izahat veriyoruz zihni çünkü hazine gibi her türlü bilgiyi doldurmuş sorduğun şey hakkında diyor ki bu şia şöyle demiştir alefi günevası böyle demiştir ehl-i sünnetin fikri budur bu İmam Malik şöyle demiştir. O şu deliliği kullanmıştır. Ebu Hanife Hazretleri ona karşılık şu itirazı ileri sürmüştür. Fıkıh budur. Yani o konudaki detayı bilmeye derler. Fıkıh olmadan bir ibadet olmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani iyi bilici yarım yamalak bilgiyle olmaz. Onun için iyi bilgimizi iyi öğrenelim. Nasıl olsa bir insan okusa da okumasa da bir rızık kapısı ...buluyor ve Allah ona rızkını gönderiyor... ...çalışıyor, kazanıyor... ...ama... ...bu dini malumatı... ...olmazsa... ...ibadetini yapamaz... ...veya ibadetini yalan yanlış yapar... ...kar yerine zarara uğrar... ...onun için hepimizin öncelikle... ...önem vererek yapacağımız... ...çalışma... ...ibadetlerimizi inceliklerini öğrenmek... ...hangi şey namazı bozar... ...hangi şey orucu bozar... Orucu nasıl tutmalıdır? Ne vakitten ne vakite tutmalıdır? Hangi e, şeylere riayet etmelidir diye bilmek gerekiyor. Dini bilgilerimizi küçükten öğrenmeye öğretmeye çocuklarımıza gayret edelim ve yaşamaya gayret edelim. İlmi ilerletmenin bir yolu bildiğini taktik etmektir. Bildiğini taktik etti mi ilim insanın zihnine kolay yerleşir. Yeni bir bilgide kolay çekilir. Sırf efendim böyle şey gibi depo gibi Oku, oku oku oku depo et o zaman bilgi sağlam olmaz tatbikatla sağlam olur onun için bildiğimizi tatbik edelim ve meclis-ü fıkhin min ibadeti sene bir fıkıh meclisi ilim meclisi 60 senelik ibadetten daha hayırlıdır yani şöyle bir oturduk şurada bir meclis derler buna meclis oturmaz demek oturum demek bir oturum bir oturduk saate bakıp diliyorum saat dolunca keseceğim konuşmamı bir oturum bitecek bu bir oturumluk bilgi detaylı mesela İslam'ın ince fikirlerini şey yapıyoruz bu 60 yıllık ibadetten hayırlıdır çünkü insan nasıl yapması gerektiğini öğreniyor yanlışlarını düzeltiyor ya ben onun öyle olduğunu hiç bilmiyordum demek yanlış yapıyormuşum bundan sonra düzelteyim diyor o bakımdan ilim meclislerine koşun. Nerede bulursanız ilmi, nerede bulursanız alimi, gidin, dinleyin, fırsatı kaçırmayın. Bak, dün beni duygulandıran bir hadise oldu. Ben dün Adapazarı'ndaydım. İki tane Mısırlı yüksek şahıs, birisi profesör, birisi bir yerin genel başkanı, efendim demişler ki, bizim için bir hocayı ziyaret etmek her şeyden daha kıymetlidir. Arabayı atladılar. Oda kadar beni ziyarete geldi İstanbul'dan. 20 dakika kadar konuştuk döndüler gittiler. Bir şey de yok. Nasılsın iyi misin tanışalım bilmem. Tatlı birkaç söz İslamca bir, bir muhabbet. Ondan sonra ayrıldık. Ben dedim ki ben onu ziyaret edecek öyle bir insan değilim. Ama onlar o ziyaretten sevabı kazandılar. O bakımdan Allah hepimizi ilim meclislerine müdavim ve mühip eylesin Yani siz, ilim meclisini severim. Şimdi ben bugün burada efendim konuşuyorum. Peygamberimizin hadislerini söylüyorum. Siz de lütfediyorsunuz. Geliyorsunuz. Siz olmasanız bu cami boş olsa benim de konuşma şeritim kalmaz. Şimdi bir şehirden bir arkadaşım mektup yazmış. Hocam diyor bizim toplantılar azaldı diyor. Azaldı. Üzülmüş yani. Acaba kusur bende de mi isterseniz Ben e, şey yapmayayım, başka arkadaş bulunsun, o konuşsun falan diye böyle yazmış. E, Allah razı olsun, gelmek güzel. Peki buraya gelmeseydiniz, dışarıda hava güzel, Çamlıca'ya giderdiniz, piknik yapardınız, efendim, daha başka eğlenceler vardır, pazar günlerine umumiyete sinemalar olur, tiyatrolar olur, zeytler sefalar. Hangisi hayırlı, bu hayırlı. Ben de olsam sizin yerinize, ben de böyle bir ilim meclisine gidip, ...orada Peygamber Efendimiz'in hadisi... ...Kur'an-ı Kerim'in ayetin dinlemeyi tercih eder. Şimdi bizim bu camimizde... ...Elhamdülillah Peygamber Efendimiz'in hadisleri okunuyor. İnşallah... ...bir yakın zamanda bir fırsat olursa ...bir de ayetleri anlatmaya başlayacağız. İnşallah... ...bir de Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini de... ...muntazaman... zaman anlatacağız. Biz burada ölçekte kalsak da... ikinci de bu şey hiç durmadı... ...hep devam etmiştir. Edeyecek inşallah... Allah size de o ilmet devam zevkini, şeklini versin. Amin. La kavle illa bir amel, Ve la kavle ve la amele illa bir niyetin. Ve la kavle ve la amele ve la niyete illa bi ishabetis sünnet. Hazreti Ali Efendimiz'den bir şahane hadis-i şerif daha. Yani bugün öyle hadis-i şerifler geldi ki kim bilir kimin kısmetine, kimin niyetine, dur bakalım bu İskender Paşa'da bu kalabalıklar ne yapıyor diye gelenlere mi bir şey oluyor, söz oluyor, ne oluyorsa, bak Peygamber Efendimiz buradan ne buyurmuş, diyor ki, la karnem illa bir amelin, boş sözün kıymeti yok, tatbikatla olursa kıymeti var, sözün kıymeti yok, ancak amel ed ederse olacak, tatbik edecek. <gülüyor> bu hadisi şeyde de hatırlıyorum şu tutkartta mı söylemiştik orada da geçmişti la illa bir amel ancak patikat olursa kıymet var bir adam çok güzel konuşuyor çok konuşuyor lafı da güzel ama amel yok kıymeti yok yani insanları aldatır Allah'ı aldatamaz dünyada menfaat sağlar ahirette hava alır hatta ceza alır çünkü lafı var işi yok Sadece nokta. Mehmet Akif'in şiirleri vardır. Diyor ki, ihtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Büyük yap söylemek. Ben bu camiyi yaparım, yıkarım. Şu işi başarırım. Boğazı yüzerek geçerim, yürüyerek geçerim. Büyük yapar. Bir gün içinde şu işi yaparım, bu işi yaparım. Kocaman kocaman nokta. Büyük söyleme. çok da söyleme. dur dur dur, vur vur vur, konuş konuş konuş. Ya sussa da biraz kulaklarımız dinlense, diğer bazıları. çok da söyleme. Yani gelecekte olmaz, halacıcı da olmaz. Atma, atma nece? İn kardeşiniz demiş. Yani atma da olmayacak, şey de olmayacak. Tamam. İsteyen amcanı dinler misin oğlum? Ne vurursun? Demek ki yeğeni, ona birader bir şey yazmış bu şiiri. Ne büyük şeyde? Ne çok söyle, yiğit işte Yiğit adam çalışır, işi ortaya koyar. Seslice, ses vay be. İncelerler, bakarlar, şahane olmuş. Elne sağlık ustam. çok güzel yapmışsın. Hakikaten emsali yok derler. İş işi ortaya koydu biter. Lafı çok, karnı geniş, soyları takip etme lafı çok geniş demek yani iş geniş atıyor demek yani lafı çok karnı karnı geniş soyları taklit etme sözü doğru sözü doğru adam ol ırkına çek özün de doğru olsun yani kalbin sözün de doğru olsun efendim ırkına çek bizim hasretimiz budur. biz az konuşan bir milletiz az konuşuruz iş bitiririz Bir öyleydi. Hatta yaptığımız hayırları söylemezdik. Söylersek sevabı kaçar diye susar. Niye yemek yemiyorsun? Boynunu büküyor. Söylesene de oruçluyum diye. Söylesene sevabı kaçacak söylemiyor. İşte şöyle diyor hıklıyor, hık mıklıyor. Kabahat gibi saklıyor. Halbuki ibadet. İbadet saklıyor. Gösteriş olmasın diye. Bizim işimiz öyleydi eskiden. Allah-u Teala Hazretleri, o güzel dedelerimizin o şahane güzel huylarına, vakur huylarına bizlere... ...tekrar nasıl eylesin... ...iş olacak... ...o zaman söylediğim kıymeti var... ...ben seni çok severim... ...nereden belli... ...arkamdan kuyumu kazıyorsun... ...karpuz kavun mevsiminde pabucumun altına... ...karpuz kavun kabuğu koyuyorsun... ...nereden belli sevdiğim... ...göreyim... ...sevgini göreyim... ...sevginin emaneti ne... ...kuru ibaret... ...olmaz... ...seviyorsan... sevdiğinin geceli şudur de seviyorsan sözümü dinle, seviyorsan ahbaplığına, hareketlerine göster gibi. İşte, beraber işte görünecek sözün kıymeti. Vela kavle, vela emeve, i̇ş de kâfi değil, muhterem kardeşlerim. Niyet iyi olacak. Lafın ve işin kıymeti yoktur, ancak niyetle kıymet kazanır. Çok mühim bir kaide bu. Yani iş yapıyorsun ama ne maksatla yapıyorsun? ben efendim hayırı çok severim onun için hocam işte burada e, Allah rızası için şu hayırı yapıyorum yahu komisyonum ne kadar Komisyonun ne kadar ne alıyorsun Boyla hayırın peşinde koşuyorsun bir sebebi var söyle olsun, gel buraya nedir maksadın ha, anlaşılıyor ki şu kadar komisyon bu kadar ben falan. ondan yapıyormuş o zaman kıymeti yok niyet kötü oldu mu yapılan işin kıymeti sıfıra düşüyor. <gülüyor> veya sana geliyor, iltifat ediyor, efendim evine davet ediyor, bilmem bir sürü şey, arkasından bir zaman sonra otur bakalım bu ne yapacak, ne yapacak, derken, patladık. işin aslı çıkıyor ki bir menfaati varmış, onu yaptırmak için geliyormuş. Niyet kötü olunca sıfıra iniyor. Kıymeti kalmıyor. Demek ki <gülüyor> laf olacak, tatbikat olacak, hareket olacak, iş olacak ama iyi niyetli yapılacak. Kötü niyetli oldum Allah gene kabul etmez. Sonra وَلَا قَوْلَ وَلَا عَمَلَ وَلَا نِيَّةِ اِلّٰى بِيْسَارَةِ السْسُنَّةِ Sözün, işin, niyetin de kıymeti yoktur diyor Peygamber Efendimiz. Ancak sünnet-i uygun düşerse kıymeti vardır. Yani Resulullah Efendimiz'in gösterdiği ana istikamette kıymeti vardır. Ters istikametteyse kıymeti yoktur. Lafı yerinde. Tatbikat, hareket de var. Niyeti de iyi, yaptığı iş ters. Yaptığı iş, sünnete aykırı, peygamber efendimizin ana hedefine aykırı. Misal, hatırıma geliveren, misal. Peygamber efendimiz buyuruyor ki, evrenin çoğalım, ben sizin çokluğunuzla, çokluğunuzla, ruhlu mahşahı iftihar edeceğim. Sevinicem, bak bu benim ümmetim bu kadar çok, cennet eklenin el elhamdülillah, ekseriyeti benim ümmetimden diye sevinecek peygamber Efendimiz. Şu almamızı istiyor atmamızı istiyor nüfus bir kuvvettir büyük büyük bir kuvvettir nüfusumuz arttığı zaman efendim düşmanlar bize şey yapamaz hücum demez, saldıramaz korkar çekilir vesaire e şimdi çıkmış bir iş adamı diyor ki dinini seven çocuk edilmesin kasteler e, yazıyor düşündüm şu niye dinini seven dedin sen dini istismar ediyorsun burada dini istismar ediyorsun niye dinini seven vatanını seven demedin bilmem şey demedin yani yapmak istediği şey nerede peygamber efendimizin şeyi nerede onda bir hayır yok şimdi peygamber efendimiz çoğalın diyor e peki bunlara nasıl bakacağız bunları nasıl yetiştireceğiz bunları nasıl eğiteceğiz rahat edemez bize rahat lazım değil rahat bize bakar biz rahat bir millet olduk mu, cebimizde parayı bulduk mu, dost doğru meyhaneye gideriz. sonra eğlenceye gideriz. Bize meşakkat lazım. Bize çalışmak lazım. Bizim bedelenizden biz hepimiz çok daha rahatız. Milletin parası arttıkça ne yapacağını şaşırıyor. Dini gibi Hadi elmasa yatırıyor parayı, hadi bilmem nereye yatırıyor parayı, hadi lükseye yatırıyor parayı. Araba tokuşturuyorlar şeyde modada. Zengininin her çocuğunun bir arabası var, birbiriyle de tokuşturuyorlar. Senin bu ilk mi daha sağlam, benim Kadir'im mi daha sağlam? Nasıl babası bir daha alacak. Hadi gaza basıyorlar, basıyorlar. Bir fren yapıyor, köşede cıhır, afet tekerlek ön tarafa geliyor, ön tarafa arkaya gidiyor. Parası var. Parası olmasa bunu yapamayacak. Peygamber Ömer'im diyor ki, bak, ana hedefleri, biz herkesin istiyoruz ki müleffeh olsun. Ben diyor ki sizin, fakirlikten ziyade bollukta dini bakımdan şaşırmanızdan korkarım diyor peygamberimiz. Çünkü bolluk oldu mu insanoğlu işte şaşırır. Karagöz gibi meydana çıkar. yer bana bir evlence diye bağırır. Onun için bize hele çok rahat lazım. Biz çalışalım. Peygamber Efendimiz kendisi için de çok istememiş. Diyor denmiş ki kendisine Cebrail Aleyhisselam Adem getirmiş. Ya Muhammed eğer istiyorsan şu Mekke'nin etrafındaki şu çatır, çatır yüksek kayalar, taşlar var ya bu dağları Allah senin için altın yapacak. İstemem yarabbi. İstemem yarabbi diyor. Yüksek ses yaparıyım herkes büyüsün. İstemem yarabbi. Bir gün tok durayım, iki gün aç durayım. Tok olduğum zaman şükredeyim, aç olduğum zaman sabredeyim. Benim, benim rızkımı yarabbi günlük ver diyor. Ne olacak? Yap ettiğin zaman Kendisine gelen şeyi akşama dağıtmış. Peygamber Efendimiz'in yolu bu. Bizim yolumuz değil, Bizim yolumuz depo etmek. Bizim yolumuz yığmak. Hayır istiyorsun vermiyor. Sulh içinde, İslam için çalış. Sulh var, şükün var. İnsanları Müslüman yetiştir. Efendim e, kolay. En pahalı yatırıma harcacağım para birkaç milyar. Harp içinde bir uçak bilmem 15-20 milyar. Bir uçak. Tek bir uçak. Harp oldu mu gidiyor millet. Ne para kalıyor, ne pol kalıyor, ne insan kalıyor, ne şehir kalıyor. Her taraf mühaneye dönüyor. su içindeyken fırsattan bir istifade. Aç kesenin ağzını insanını insan yetiştir. Müslümanını tam Müslüman yetiştir. Her birisi insanı kamil olsunlar. Amerika'yı fethederiz. Amerika'yı yeniden fethederiz keşfederiz, fethederiz. Bana fırsat ver, ben Amerika'ya gidecek param yok, kolum yok. Mesela, Amerika'ya bilmem, Hudüstü rahi de güvence gidiyor, Amerikanları kandırıyor. Bilmem, Japonya'dan bilmem ne, Kung Fu gidiyor, şeyi kandırıyor. E sen de ağzı laf yapan, İslam'ı bilen, ahlakı güzel bir Müslüman gönder, Amerikanlar bir de Müslüman görsünler birin Amerika diye bir kitabı okudum bizim dinler tarihi profesör bir arkadaş elinde diyordu kitabı aman hocam diyor ki çok kıymetli kitap bunu bana versene diyor kıymetli bir kitap Amerikanın dinlerini anlatıyor mormonluk bilmem budizm brahmanizm Amerika'da her yerden insanlar geldiği için her çeşit din var her çeşit meslep var her çeşit akile var iyi bakalım İhristi açıyorum muhterem kardeşlerim, araştırıyorum İslam'dan bir tek kelime bahis açmamış. Neden? Korkuyor aptal. Anlatılırsa yanlış anlatacak gene ama yanlış anlatılmasından bile korkuyor. İslam'dan korkuyor. Müslümanlara Müslümanlara bir fırsat olsun Amerika'yı gitsin, Amerika'yı tep ederler. Pakistanlılar gitmişler Washington Camii'nde efendim böyle konuşma yapıyorlarmış mikrofonları da dışarıya açmışlar sokaktan geçen Amerikalılar da duyecek gibi konuşuyorlar Müslümanlık budur, Filistiyanlık budur dünya budur, ahiret budur Allah bize bu dünyadaki hayatı soracak ahirette onun huzuruna gideceğiz diye anlatırken sokaktan geçen bir Amerikalı mühendis durmuş dinlemiş bakmış güzel konuşmalar ilgisini çekmiş caminin içine girmiş Bakmış, konuşma hakikaten tatlı, oturmuş, konuşmamı sonuna kadar dinlemiş. Pakistanlı grup, yani İslam'ı anlatıyorlar, İngilizce'leri falan güzel onların. Sonra demiş ki, ben ikna oldum. Konuşma bitince, ben ikna oldum. Müslüman olmak için ne yapmam lazım söyleyin bana. Diyorlar ki, Müslüman olmak kolay. Eşhedü en la ilahe illallah... Ne eş ne de enne Muhammeden artık bu versiyu dersin, çıp içeri. Şahadeti derim ki Allah vardır bildir ve Muhammed onun elçisidir dersin İslam'a girdi. Öğreniyorsun sorun, arkası sonra ben gelebilir bir önce bir kayıt olsun da Kur'an nedir, efendim, sünnet nedir, namaz nedir, niyaz nedir hepsini öğrenir. Tamam demiş, kelimenin şahidi getirmiş Müslüman olmuş. Şimdi ne yapmam lazım? Bu sal demişler olur demiş, siz benim kalbimi imanla yıkamaya vesile oldunuz ben de gideyim evimde gusül abdesi bedenimi Çünkü cümrükten neyse yani küfürden sıyrılayım ve gitmiş, gi yıkanmış giyinmiş, gelmiş, sizinle beraber olmak istiyorum o grupla beraber Washington'dan o şehre, o şehirden bu şehre dolaşmışlar, İslam'ı anlatmışlar, ondan sonra Orta Doğu'ya gelmişler köyli gezmişler, Mısır'ı gezmişler bilmem nereyi gezmişler adam sakal bırakmış, İslami kıyafetleri giymiş, efendim hac etmiş, Hacı, haccı da yapmışlar, oradan da kalkmışlar Pakistanlıların ülkesine gitmişler oradaki toplantıya katılmışlar oradaki toplantıda herkese söz verilir ben bu Amerika'da söz istemiş demiş ki ey Pakistanlılar sizin şu çalışmanız çok güzel çalışmadır, Allah sizden razı olsun ...siz bu çalışmalara devam ederseniz... ...bütün dünya Müslüman olur... ...çünkü İslam hak dindir... ...pek çok kimse İslam'ı bilmiyor... ...imandan haberi yok... ...ben size çok müteşekkirim... ...Amerika'ya kadar geldiniz... ...beni boşluktan kurtardınız... ...iman sahibi ettiniz... ...Allah sizden razı olsun... ...yalnız demiş... ...iki elin iki yakanıza kıyamet dedim ...demişler ki hem razı olsun diyor... ...hem davacı oluyor... ...bu nedir demiş ki, niye dört sene önce gelmediniz? Dört sene önce benim çok sevdiğim annem vardı, basıl bir akideyle yaşadı, öldü. Dört sene önce gelseydiniz ben onu da ikna ederdim, onu da Müslüman ederdim. O da imanla geçerdi. Yanıyor şimdi içim demiş. Annem kafir, göçtü. Bunun hesabını sizden soracağım demiş. Sorar bunu adamlar. Akıllı ba adamlar, Allah'ın huzurunda bizi mahçuk duruma düşürürler. Çalışmamız lazım. İngilizce bilen adam yetiştirelim. Onlar mühendislere yetiştiriyorlar. Afrika'ya salıyorlar. Biz de İngilizce bilen, efendim İslam'ı bilen, bilgili insanlar yetiştirelim. Amerika'ya gönderelim. Her bir bir şehre yerleştirelim. Benden harun harun şey isterler. Hocam sen bilirsin. Üniversitede hocasın. Efendim bizim camimizde dinimizi bize öğretecek bir hoca gönder. Maaşını vereceğiz. evini bulacağız. Yok adam e, gönderemiyorsun yani arayacaksın bulacaksın tam istediğin gibi kibar, çalışkan, İslamı bilen her bakımdan böyle güvenebileceğin efendim yüz aklı sağlayacak bir insanı oraya göndersen orası Müslüman olacak. E bu değil olur, çalışmayla olur. Şimdi bir üniversite açmak paraya kalmış bir şey, serbest niye Müslümanlar bir üniversite açmıyor? para yok. Para olmaz olur mu? Şuradaki metrekaresi 50 bin lira olan efendim arsayı 10 bin liraya veriyorlar. Şeyler ihtilafa düşmüş. Varisler ihtilafa düşmüş. Beşte bir nispetinde ucuz fiyata arsa aman sen al desen. herkes parayı bulur. Şöyle bir arsa bulduk diye herkes parayı bulur. Köprü senetler nasıl satıldı? Kaç milyardı köprünün parası? O adını unuttum, milyarların rakamını unuttum. Piyaseler de düşmedi. Banka banka şubelerinden kızgın saçın üzerine su damlamış gibi cins uçmuş gitmiş. Herkese almış kafmış. Neden? Kar var, kar var. Dünya kar var. Ahiret karı nerede? Ahiret karını mümin düşünür, mümin para yatırır. Ahiret karına bir mimarımız var. iş oraya varıyor dünyanın menfaatine gelince paraların hepsi çıkıyor ortaya köprüler alıyor, paralar alıyor millet ama ahiretin hayrına gelince hocalar çalışsın benim parama dokunmasın da efendim mal aziz, can kıymetli canıma dokunmasın, parama dokunmasın bedavadan cennete gidecek herkes zaten bedavadan gidiyoruz ama Allah imtihan etmeden cennete satmaz imtihan et yani Allah da sana Cennetini versin. Sen elinde fazlayı vermekten çekiniyorsun. Ondan sonra bekliyorsun. Şu olsun, bu olsun. Şerre veriyorsun, hayra vermiyorsun. Şerri destekliyorsun, hayrı desteklemiyorsun. Buna Müslümanlık demezler. Buna cahillik derler. Buna daha başka şeyler derler ama Allah cümlemizi ıslah eylesin. Şünnet-i uygun yaşamayı Allah-u Teala Hazretleri cümlemize nasip eylesin. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edenlere şehit sevapları var. Çarşıya pazara gittiği zaman zikirle girenlere mücahid sevapları var. Neden? Herkes gaflette o, o uyanık. Herkes gafil, o Allah yolunda çalışıyor ondan. İşte o şeye geleceğiz hepimiz. O kıvama gelmedikten sonra bir çuval dolusu buğday gibi, pirinç gibi, Müslümanlar öyleyiz. işe yaramayız yani. İş ne olacak? Müslümansın, Türkiye'nin ekşiretmesine sahipsin. Kaç tane üniversiten var? Ne hayır yapmışsın? Ne gibi şeyler becermişsin? Kaç tane gazeten var? Kendi fikrimi şey yapar. Kaç tane mecmuan var? Oradan ölçülür. Allah cümlemizi hayırlı hakiki müslüman eylesin. Fatiha-i Şerife, Mahal ve hamdik ve ala hayrı haltehi seyyidina muhammedin ve alibi ve sahbifi ekmein ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahiyem Allahümme ya Rabbena ya Rabbena yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi taatlerimizi hayırlarımızı ve kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 8 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i 2 adet 70 binlik 2 adet dört yüz kırk adet selat-ı tedbirciyeyi sahil ibadet ve taatlerimizle beraber kabul eyle. Amin. İkramına, ihsanına rahmetini kazanmaya vesile eyle. Ya Yarabbi hasıl olan ücret-i mesrubatı Hacizane ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıla Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühine, cümlemizi ve bunları okuyan kardeşlerimizin nail eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgili ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına sahip Enbiya ve Mürselin ve Evliyaullah'ın ruhlarına ve hasreten Ümmet-i Muhammed'in Muhammed mürşitleri olan ulamay-i muhakkutin, kaminin, Örneşeyi, enbiyar, sağdaf ve meşahituruk-u aliyemizin ruhlarına hediye eledik. Hayır hayır, vasıl eyle. kendisinden peyiz aldığımız hocamız Mehmet Said Kutu. Ve kitabını okuduğumuz müşahanele Ahmet Siyahdi'ye hocalarımıza ikram eyle. Aa, Bu kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün yakınlarının ve amin diyen cemaatimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle. Şimdi kabirlerini... ...pürnür eyle. Bu belgeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin... hayratı ı hasenat sahiplerinin ruhlarına da ikram eyle. Ya Rabbi ruhlarını şahat eyle. eyle. Makamlarını âlâ eyle. derecelerini yüce eyle. Bizlere de... Güzel terekeler nasip eyle. Ömrümüzü tezgürtünü refik eyleyip senin yolunda geçirmeye bizlere muvaffak eyle. Şu okuduğumuz, hatbini ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'in ahlakına uygun yaşamayı bizlere nasip eyle. Kendisine salatü selam getirdiğimiz, salatü tefriciler çektiğimiz şu Muhammed-i Mustafa Efendimiz'in sünnetine en güzel tarzda uymayı bizlere nasip eyle. Sünnet-i Sen'i ihya eyleyip şiir sebapları kazanmayı nasip eyle. ümmeti Muhammed için hayırlı işler yapmak çok faydalı olmayı bizlere nasip ettim. Ya Rabler alemin vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ishani. Hastalarımıza şifalar ishani. Doğa bekleyen kardeşlerimizi muratlarından dahil eyle. Gönüllerdeki dileklerimizi, taleplerimizi lütfunla kereminle ikram eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, cübriyetlerimizle sevdiği mümin kamil kullar eyle. Bizden sonra onları küfre düşürme. Neslimizden fasık, facık, kafir, zalimlerimizle müşkü mülakup getirme Yaraptan ya alemin bendilerimiz ve sahip Müslüman kardeşlerimizin diyarlarını her çeşit afetlerden musibetlerden felaketlerden kalebe adadan ve düşmanın istidasından mahfuz eyle. İstidaya uğramış beddelerimizi kurtarmayı nasip eyle. Esir mazlum mağdur kardeşimizin esaretten zulümden kadirden halas eyle. Senin dünyanın her yerine yaymayı nasip eyle. Bin düşmanlarına karşı bizleri teyit ve takviye eyle. Kimsenin önünde hor eyleme. Kimseye karşı mağlup ve mahcup eyleme. Kimseye boyun bükkülüp ele açtırma. Kimseye Kimseye muhtaç edeme, şerifimizle, imanımızla, irfanımızla yaşayıp salih amenden işleyip son nefeste cümlemize 10 kelime-i tayyib-i mücce buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedel abduhu ve resuluhu diye İman-ı Kamil ile geçmeyi nasip eyle. Ya Rabbi hatalarımızdan dolayı tahnime, gazabına, azabına, ikrabına uğratma. Cehennemine düşürme. İlk giren has kulların bahtiyarlarla beraber bizden de cennetine dahil eyle. Bizi bu camide böylece haciz versin için, dinimizi öğrenmek için topladığın gibi Peygamber Efendimizin yanında da haşrı cöm eyle. başında da böylece topla. O havz-ı doya doya nuş etmeyi, iş. İçmeyi bizlere nasip eyle. Orada mesle olmayı nasip eyle. Senin cemalini gören bahtiyarlara bizleri de tahil eyle. Ya Rabbi Ramazan'a sıra da afiyetle bizleri vasıl eyle. Ramazan'ın feyizinden, bereketinden cümlemizi müstefit ve müstefiz eyle. Ya Rabbi şu yerimizden kalkmadan bizleri mağfurîn, merhumîn zümresine tahil eyle bi hürmeti isma iltizna ve bi hürmeti habib ve bi hürmeti xatamatı Kur'anı azîm ve bi hürmeti tehlîlati şerife ve bi hürmeti hat bi ve bi hürmeti şehri el ve hürmeti şehri el ve hürmeti Allah muhtemem kardeşlerim. İki üç şeyi kısaca söyleyeceğim. Bir, camimizi sayenizde çiçek gibi yaptık, badan aladık. Etrafını geliştirdik. Yanlara ilaveler yaptık. Bu camiyi daha da güzelleştirmek geliştirmek istiyoruz. Bu caminin görüyorsunuz cemaati sizler çoksunuz. Sizlere iyi hizmet vermek için bu camiye de bir takım mukavele okuyunca Kur'an-ı Kerim hatim sürerler, takip ederler. Ondan sonra da kendilerine gerekli hukuki dini bilgiler verilecek. Bunları efendim e, öğrensin kızlarınız, hanımlarınız öğrensin, onlara söyleyin geldim. Bir kardeşimiz yazı göndermiş. Efendim Esenyurt Saadetdere Mahallesi cami yapma yaşatma dairliği. Burada cami ile ilgili bize kendim dün sabah idare güne gördüm diye sormuş. Çok memnun için bilgi vereyim. Bizden bilgi istiyorlar. Hayır, efendim. Muhterem kardeşlerim. Bu Ramazan hilal şey, denilen şey, yani incecik ay Denilen şey iki defa görünür gökyüzünde. İki devrede görünür. Bir Arapî ay Biterken kend görünür, bitmesine yakın görünür, son haftasında görünür. Şimdi biz Şaban ayındayız ya. Şaban ayının son haftasında olduğumuz için gökyüzünde hilal görünür. Herkes görür. Çünkü büyüktü. Büyükten küçülmeye başlıyor. Sabah namazına bakarsanız gökyüzünde, seher vaktinde, sabah vaktinde gökyüzünde hilali görürsünüz. Bu sabah görmüşler mesela hilali görünür. Bu Şaban'ın ilalidir. Büyük, büyük bir ilal dolunaydı Şaban'ın ortasında, Son haftasında yarım ay oldu. Şimdi daha da inceliyor. inceliyor yok olmaya doğru gidiyor. Yani erimeye doğru gidiyor. <gülüyor> için, bu Şaban'ın Yar <gülüyor> sabah gökyüzün demek ki yar <gülüyor> Akşam güneşin bastığı yerden biraz yukarılarından, sonra tarafına doğru yukarılarında, ileride görüyorsanız evet. o zaman belli ki güneşlerin kalmış yani güneşlerin geriye kalmış, işte mayı geçir, güneşlerin geriye kalmış demektir, o zaman yeni ay başlattık. Onun için bu kadar çok uzak çıkmaz.